Günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Böylece cesaretle diyoruz ki Rabb benim yardımcımdır. Korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Tanrı'nın sözünü size iletmiş olan önderlerinizi anımsayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmeyin. Yüreğin yiyeceklerle değil, Tanrı lütfuyla güçlenmesi iyidir. Yiyeceklere güvenenler hiçbir yarar görmediler. Bir sunağımız var ki, tapınma çadırında hizmet edenlerin ondan yemeğe hakları yoktur. Başkâhin günah sunusu olarak hayvanların kanını kutsal yere taşır. Ama bu hayvanların cesetleri ordugahın dışında yakılır. Bunun gibi İsa da kendi kanıyla halkı kutsal kılmak için kent kapısının dışında acı çekti. Öyleyse biz de onun uğradığı aşağılanmaya katlanarak... Ordugahtan dışarıya çıkıp yanına gidelim. Çünkü burada kalıcı bir kentimiz yoktur. Biz gelecekteki kenti özlüyoruz. Bu nedenle İsa aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani onun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım. İyilik yapmayı, sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur. Önderlerinizin sözünü dinleyin. Onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki görevlerini inleyerek değil bunun size yararı olmaz. Sevinçle yapsınlar. Bizim için dua edin. Vicdanımızı temiz tuttuğumuza her bakımdan olumlu bir yaşam sürmek istediğimize eminiz. Yanınıza Tez zamanda dönebilmem için dua etmenizi özellikle rica ediyorum. Esenlik veren Tanrı koyunların büyük çobanını Rabbimiz İsa'yı sonsuza dek sürecek antlaşmanın kanıyla ölümden diriltti. Tanrı isteğini yerine getirebilmeniz için sizi her iyilikle donatsın. Kendisini hoşnut eden şeyi İsa Mesih aracılığıyla bizlerde gerçekleştirsin. Mesih'e sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Kardeşler, size rica ediyorum. Öğütlerimi hoş görün. Zaten size kısaca yazdım. Kardeşimiz Timoteus'un salı verildiğini bilmenizi istiyorum. Yakında yanıma gelirse onunla birlikte sizi görmeye geleceğim. Önderlerinizin hepsine ve bütün kutsallara selam söyleyin. İtalya'dan olanlar size selam ederler. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun. Amin.